Açık Kitaptan Alıntılar Psikanalizin ustalarından Donald Winnicott, resmini de görseniz çok tonton bir insandır. Gördüğünüz anda onu, iç dünyanızın tüm derinliklerini açmak istersiniz belki onu. Psikanaliz ve psikoloji dünyasına, psikoterapiye çok önemli katkıları olan bir teorisyen. Benimle oynar mısın maddesinde de bu teorisini özellikle sizlere tanıtmak istedim. Oyun üzerine... Psikoloji dünyasında çığır açmış bir yazar ve teorisyen Donald Winnicott. 1971 yılında şöyle demiş oyunla ilgili. Oyun müthiş heyecan verici bir şeydir. Çocuk veya yetişkin oynarken ve belki de sadece oynarken yaratıcı olmakta özgürdür. İnsanın dışarıda olanları denetleyebilmesi için düşünmek ya da istemekle kalmayıp bir şeyleri yapması gerekir ve bir şeyleri yapmak zaman alır. Oyun oynamak yapmaktır. İşte oyun teorisi üstadlarından psikanalist Donald Winnicott birçok teorisyen gibi oyun oynayabilmeyi insan hayatının temelini oturtur. Hatta daha da ileri gider ve oyun oynayan insanın ruh sağlığı kriterleri tabii ki dikkate alındığında daha sağlıklı yani yaşamdan yeterince zevk alabilen yaratıcı ve ilişki halinde olabilen kişi olarak tanımlıyor. Biraz psikoloji sözlüğüne de göz attık bunun için. Psikoloji sözlüğü oyunu insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da gözlenen ve görünürde belli bir amaçtan çok kendi içinde etkinlikten haz almaya yönelik zorlamasız kendiliğinden her türlü etkinlik olarak tanımlıyor ve ekliyor. Hayvanlarda da gözlemlenmesi bunun içgüdüsel bir davranış olduğunu ve yeme, içme, uyuma gibi doğal bir ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir. İşte benimle oynar mısın noktasında oyun oynayabilmenin temellerinin atıldığı anne-bebek ilişkisi bize ışık tutar. İlk olarak anne... Bebekle oynamaya başlar, bunu yaparken de bebeğin kurduğu oyuna girmeye özen gösterir ama er ya da geç oyuna kendi tarzını katar. Winnicott özellikle anne-bebek ilişkisini oyun üzerine e, temellendiriyor. Yavaş yavaş oyun annenin bebekten gelen katılımlarını değerlendirip geri verdiği ve belli bir süre süreci sekteye uğratmadan oynayabildiği devam edilebilen bir oyun halini alır. Bu noktada bebek yeni oyunları tekrar tekrar yaratmaya başlar. Çünkü artık anneye güveniyordur. Birlikte yarattıkları oyun alanında tabii ki. Oyun ancak en az iki kişinin etkileşim içinde olduğu zaman gerçekleşir. Oyun oynamak için ise bir mekana, alana ihtiyaç duyarız. Mekansız oyun olmaz. Bir oyun mekanı deyince de akla tüm radyolardan farklı ve oyun oynanan bir radyo olarak açık radyo gelebilir. Bildiğimiz radyo tanımını oyun oynamaya pek uygun değildir. Çünkü programcılar programlarını yapıyor, dinleyenler de dinliyor. Oysa oyun en az iki kişinin etkileşimiyle mümkün olabilir, Winnicott'un da üzerinde durduğu gibi. Peki açık radyo bu oyun mekanını nasıl sağlıyor? Adı üstünde açık radyo. Herkese sesleniyor. Burada bir alan var. Sadece dinleyici olarak kalmayacağın, bu oyuna katılabileceğin, kendi sesini duyurabileceğin ve dolayısıyla yaratıcılığını aktarabileceğin. Ya da bir program yaparak veya oyunun devamını sağlamak için bir programı destekleyerek ya da bir yorum yazarak ve yoruma cevap alarak. Böylelikle sürebilen ve gelişen oyuncuların gerçek ilişkide olduğu bir oyun. Bu anlamda radyoda bir oyun alanı. Burada anne bebek ilişkisinde olduğu gibi tekrar tekrar bir yaratım oluşuyor ve böylece yaratıcılığa geniş bir oyun alanı sağlanıyor. Bu oyun alanının oyuncuları da belli. Tüm açık radyo çalışanları ve dinleyicileri oyun alanına mekan sağlayan açık radyo. Oyunu başlatan olarak sanki her gün şöyle seslenir gibi. Benimle oynar mısın? Açık kitaptan alıntılar.